Sun's coming out today. He's staying in, it's gonna find another way. Yeah, yeah. As I sit here in this misery, I don't think I'll ever know. Lord, seen the sun from here. at me and say, and they'll say, hey, Change. Is hard, you have to change. Merhaba İnci'den Kültür'e hoş geldiniz Bugün bir şarkıyla girdik Blind Man'ından Change Konumuz kıyamet şarkının da bununla hiçbir alakası olmasın istedim O yüzden böyle bir şarkı seçtim en azından daha umut veren bir şarkı. Çok umutsuz konuşuyoruz çünkü kıyamet muhabbetleri söz konusu olunca. E yani yine bir ilişki var sonuçta. İlişki her türlü yani. kurarası tabii de paralel olmasın bu kadar fazla. Peki. Peki. Şey ben şey Gökhan demedim. Aslan. de mesafesim. <gülüyor> Hala. Hala. Foton çağında bile aynı ismi kullanıyoruz ya. Ya oraya bize iyi gelmedi aslında. Hakikaten bu foton çağı yorgunluk verici bir şey. Kesinlikle yorgunluk verici bir şey. Çünkü bir korkuyu beklemek herhalde... Bilmiyorum korktun mu ama... Yani genel olarak konuşuyorum. Ne, ne korkacaksın? Ee, şey yapıyor bence... Biraz efor sarf ettiriyor. Ee, korkuyarak da beklemek... Ya da heyecanla beklemek... Ya da kısacası bilinmezi beklemek... Diyeyim. Hepsini kenara atayım. Yani genel şeyi kullanabileceğim kelime bu. Çok peşinden koştuk ya. artık bence kıyameti. Kıyameti şımarttık. O yüzden şımarttık. kopmamış da olabilir. Bak Fransa'dakileri sallamamış mesela. Hımm. Fransa'daki bir köyde de kopmayacak. Geşirince evet, e, orası. Oradakiler pek sallamıyor. Bu, bu garaj mı öyle bir şey? <gülüyor> bu garaj. <gülüyor> Taşlı garaj diye isim geldi neyse. <gülüyor> İsmi yüzünden evet. sallamamış da olabilir yani. <gülüyor> evet e, nasıl başlasak? Bilmiyorum başladık bile bence. Heh, iyi o zaman. E, benim bahsetmek istediğim ilk madde şu. Gale e... Müldür'den kalan malzemelerle. Aynen İşi ama kaldı. hadi bakalım. Aklımda çok şey kaldı. Lale Müdür'le de daha çok konuşmak isterdik. Ee, hepimiz. Hepimiz daha uzun uzun değil mi? Şimdi şöyle kıyameti inanmak bir e, memnuniyetsizlik ifadesi midir sorusu ilk önce aklıma geldi. E, çünkü e, bir yerde bir yorum duymuştum hatırlamıyorum yine her zaman gibi. ve şey diyordu... E, Kıyameti beklemenin yani bekleyen insanlar için bunu söylüyorum. Kıyameti beklemenin verdiği bir aidiyet durumu var. Bu aidiyeti ihtiyaç söz konusu olabilir. Yani bari kıyamette ya da kıyamette bile olsa benim bu aidiyete toplu hep beraber bir durum içinde olmaya ihtiyacım var. Çünkü bunu da en çok basit manasıyla e, bireysellik çağı sebebiyle. Ne aidiyet ama bu? E, bir topluluğa aidiyet. Bir beraberlik hissi yaşama. Çünkü atomlaşmış bir durumda özellikle şehirler için bu söyleniyor tabii. Modern, modern kent yaşayan insanlar için atomlaşmış durumda herkes bir bireysel alanlarında bir, bir topluluk hissi bir türlü yaşanmıyor cenazelere gidilmiyor artık eskisi gibi hep beraber ama bu çok yeni bir his yani kıyamet dediğin şey işte 10.000 bin senedir olan şey konuşulan mevzu yani o zamanlar öyle bir atomize yaşamlar bireyi falan filan yok idi bu çok yeni bir Duygunun tezahürü. Bu kadar kitleselleşmiş miydi bunu yaşama arzusu? Onu belki ölçemeyiz buradan nasıl konuşabiliriz bilmiyorum ama. Kıyameti yaşama arzusudan çok bütün insanların yani bu işte kıyamette bir şekilde inanan yahut bir gün olacağına dair şey yapan insanların ortaklaştığı noktanın Korku olduğunu düşünüyorum. Yani o işte şeyde e, Lale Müldür yaptığımız e, 21 Aralık'taki e, kıyamet provasında söylediğimi belki tekrarlayacağım ama hı hı. E, o işte evren dediğimiz dışarı ile bir türlü kavrayamadığımız e, hakim olamadığımız ve yönetemediğimiz işin en kötü tarafı, en gücümüze giden tarafı tırnak içinde e, dışarı ile Bu işte içinde e, iç dediğimiz daha doğrusu e, beden dediğimiz o bir tür dalgıç kıyafeti arasındaki mıcırlı alanı bir şekilde anlamlandırmaya doldurmaya e, köprüler kurmaya inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü e, şey yok orada e, kavrayabildiğimiz e, ve yönetebildiğimiz bir alan değil orası orayı bir şeylerle doldurmamız gerekiyor. İşte kıyametle e, şununla bununla vesaireyle hı hı. doldurmak istiyoruz ki bu dünyayı bir şekilde anlamlandırıp e, Evet burası yaşanılabilir bir yer ben de sabahları kalkıp ne yapacağımı bileceğim bir coğrafya burası Şeklinde bir güven duygusu e, kendi kendimizi inşa etmeye çalışıyoruz gibi geliyor bana Peki bu bitime dair olan şey niye genelde kanlı ve dertli bu şeyi hatırlattı bana çünkü sayme turuyla yaptığımız kutsallık hmm. ve kurbanlık me mekanizmalarında e, bir derbi bir blatt gibi bir laf etmiştik yani kan hmm. çıkacak hmm. bir şekilde e, e, bir kurban verilmesi lazım bir arınmamız lazım e çünkü hepsi kutsiyet üzerine kurulu. yani kıyamet de aynı şekilde e, e, ne kadar biz burada hadisi bulan, bulandırsak da e, ben e, nasıl düşüneyim bunu ya yani ilk günah şeyi halen Üstümüzde herhalde bir kirlenmişlik e, e, durumu halen üstümüzde ha birebir e, bir, bir tufan kopmalı, bir yıkanma olmalı, bir kanakmalı ki yeniden başlayalım. Yani. yani şeyine göre değişiyor tabii hani ilk günah dediğimiz sonuçta şey e, Hristiyan dünyanın imgeleminde geçerli olan bir şey. Hani Müslüman dünyada ilk günah diye bir şey yok ama e, öte tarafta da işte antik Yunan'da tanrılar bize kızmış olmalı muhabbeti Hı -hı. vardı ya da işte mayalarda e, aynı şekilde falan filan. Yani sürekli bir e, o işte o mıcırlı alanı, o boş alanı e, kavrayamadığımız ve zaten kavrayamayacağımızı kabul ettiğimiz kutsiyet alanıyla dolduruyoruz. Ama tam da o söylediğin gibi Saim Hoca ile yaptığımız programda şunu da söylemiştik. Eğer bir yerde kutsiyet, kutsallık, kutsama var ise orada muhakkak bir kurban, kurban olacaktır. Olacak. Yani dolayısıyla e, işte... Bir kutsallık varsa bunun bir kıyameti olur ama o kıyamette dahi şey peşindeyiz. İşte iki tane köy var bu şeyin hmm. üzerinde, bu dünyanın üzerinde ona bir şey olmayacak. Yani evren dediğin o inanılmaz büyüklükteki yerin içerisinde dünya dediğin şey zaten şey bile değil. Hani denizin içerisinde bir kum tanesinin bilmem kaçta biri kadar bir yer zaten. Onun içinde de iki tane köy ayakta duracakmış. Bu yani oradan baktığında hani o makrodan baktığında hakikaten çok komik. Ama buradan baktığında bu e, toprak üzerinden, yeryüzü üzerinden baktığında da işte e, 22 Aralık'ta uyanmamız için bir sebep. Ya da uyandığımızda garipsemememiz için bir sebep hep bir güven yani korkmak istiyoruz hı hı. ama o korkumuzu da bir güvenle destekleyip e, hayata devam etmek istiyoruz. Bu şey çok önemli söylediğin hani dünyada iki tane köycük var ee, ya bu tam da ve bu kadar büyük bir e, evrenin içerisinde bilemediklerimizi saymıyorum iki tane bir noktacığın yani. bile olmayan şey. Bu da insan merkezli şey algısının evren algısının Tabii. da bir tezahürü Tabii. yani. Ee, yani şöyle diyebiliriz e, dünyadaki bu kıyamet diğer evrenin diğer yakasını bağlıyor mu? Biz tamamen kendimizi bağlayan tarafı üzerinden bir hikaye yazıp bir de utanmadan bir de kurtarılma kurtarma ya da kurtarılma noktaları. Evet evet yani. da yine bu coğrafyalarda bir şekilde belirliyoruz. Aslında bu açıdan baktığında hani insanlık kendi kıyamet algısıyla dalga geçmiş oluyor. Yani kıyamet dediğin şey sonuçta evrenin ve bütün yaratılanların e, sonu değil midir? Yani kıyamet kopacak ondan sonra mahşer günü olacak ve işte cennet, cehennem bilmem ne yeni bir evrende hayatlar sürülecek. Mevzu bu değil mi? E ama e, şey ne oldu? İki tane köycük ne oldu? Bir eşitsizlik yaratıyoruz. Yani hem eşitsizlik hem şey e, tutarsız bir dalga geçiyor gibi bir durum. Ben bunu bir nevi hackerlık gibi gördüm. Bilmiyorum yanlış mı ne anlaşılır gidip? ama hackerlık yani... Bu işin bir arkadan dönebileceğimiz bir yeri yok mu acaba? Kırabileceğimiz e, ya da farklı şekilde çalıştırabileceğimiz, kaçabileceğimiz bir gedik bulamaz mıyız acaba kıyamette yani. bile var? İşte şöyle bir kasaba var oraya gidiyorsun. Tamam. Ki Orada... zaten Mayalar'ın öyle bir şeyi yok <gülüyor> bu. E, yani Mayalar'ın e, gariplerimin şeyi yaptığı yegane şey okuduklarından anladığım kadarıyla... E, İçinde <gülüyor> bulundukları çağı, onların işte kendi astrolojik e, çağ hesaplamaları var. İşte bilmem kaç bin, beş bin kaç yılda bir dönen bir çağ hesapları var. 21 Aralık 2012 o çağın son günü. Yani hı hı. kendilerinden sonra beş bin sene sonra bitecek olan çağı hesap ediyorlar. E ondan sonrasını artık çocuklar hesaplasın diye belli ki <gülüyor> <diyorsun>. bırak, bırakmışlar. <gülüyor> ee, hani mayalara bakarsan biz şu anda foton çağına geçmiş bulunduk. Hani... Bu çağın ne, e, ne zaman biteceğini de işte e, yeni mayalar hesap edecektir. Ama e, şeyi bu işte e, bu tarih aslında kıyametin tarihidir. E, bu kıyametten de şu e, Şirince ve işte Fr şeydeki Fransa'daki bilmem köyü e, azade kalacaktır falan filan diyen 13 ya da 14. yüzyıldaki bir şey e, Hristiyan hı hı. kahinin e, işkembe-i kübra'dan yazdığı bir mevzu aslında. Sonra da tabi bu e, karlı ve e, güzel bir malzeme olarak kullanılıyor. O tarafıyla kesinlikle e, ilgilenmemiz lazım. Bu tüketilebilecek tarafıyla. Çünkü e, her şeyle ilgili bir günümüz var. Hani sevgililer günü falan iyi, çok yapıldı. Ee, da, Onunla ilgili hatta biz de ilk yaptık. kıyamet günü olabilir. Olabilir yani. yani. hani Belki bundan sonraki senelerde e, cin fikirli. E, ...girişimcilere buradan çağrımız... ...21 Aralık... ...geleneksel kıyamet, kıyamet günümüz... Günü. Evet, yani. olsun olacak belki de böyle gider... ...eğer elde kalan stoklarda ürünler varsa ki... E, ...bugün gazetelerden birinde okudum... ...Şirinci'deki esnaf herhalde... ...pek memnun değilmiş... Evet, evet, e, ...kıyamet ürünleri <gülüyor> elde kalmış bir, bir kısım... E, ...onu tutsunlar... E, ...bu devam etsin böyle herhalde... ...edecektir diye düşünüyorum... E, ...ama bu... Hollywood özelinde baktığımızda sinemada da çokça kullanılan Çok bir çabuk. tema, dünyanın sonu vesaire bayağı bir şey sayabiliriz, film sayabiliriz burada. Yani Hollywood demeyeyim ama hani işte melankoliye var işte evet. gibi çokça şey kullanılan, tüketilen bir şey, yeni tüketilmeye başlanmadı. Ama bu seneden sonra belki geleneksel, gelenekselleşebilir bir takvime bağlandığı vakit çünkü bu işler her sene kutlanabilir hale geliyor. Yani Şimdi, o kurtarılacak köylerden biri Amerika'da olaydı. Ne çok filmler izlerdik Evet de, ben ona şaşırdım. Amerika'da hiç şey olmadığı için. Çünkü biliyorsun yani kıyametten biri kurtarılacaksa bir e, Amerikalı kurtaracaktır. Bizi, e, Amerika'da evet. köy yok. Yani da gidip e, Fransa'daki <gülüyor> bir köyü ya da Şirince'yi Şirince e, Türkiye'deki e, bir köyü kurtaracak hali yok. Sebep köy mü ya? Amerika'da köy yok diyeceğim. <gülüyor> hayır Amerika'da köy yok değil. E, kurtarılacak köy köylerden biri Amerika'da değil. değil. Ha, evet. Yani. yani işte olsa. O yüzden <gülüyor> artık bu Şimdi, da Amerikalıların gücüne gitmiş olmalı ki. Onlar pek ses çıkarmadılar. Evet bilmiyorum. evet yani. Bu kadar değil yani. Ee, şey tam takvimden bahsederken bu işte binlerce yıllık bir döngüden bahsediliyor. Bir makalede okudum. İşte bunun sebebi açıklanırken bu hikayenin bu sadece bir e, yıldızlar ve gezegenler döngüsü değildir. Aynı zamanda bir ruhsal enerji hmm. e, şeyleri, ruhsal enerjiyi de e, ifade eden bir takvimdir. O yüzden e, bunu sadece böyle okumamak lazım. Yani lineer, düz bir tarih şeyimiz var. E, ta, e, takvim çizelgemiz var elimizde. Eyvallah, tamam. Ama işte döngüsel olarak bakıldığında böyle bir sondan zaten bahsedemeyiz. Ki ruhsal enerji söz konusu olduğunca iş iyice metafizik bir ...tarafa geçmiş oluyor. Bu kadar teknik... ...açıklanabilir hale gelmiyor. Ee, ruhsal enerji... ...madem söz konusu o zaman... ...belli bir bölgede de ruhsal enerjinin... Toplan, ...toplanması... ...değil hani e, öze ve içe dönme... ...senin bahsettiğin o alanlar... ...iç ve dış alanların... E, ...arasındaki boşluk... ...konusuna dönmek lazım. O yüzden ben kişisel... ...kıyametler yerine geri dönüyorum. Yani e, bizim bu... Tarih şeyine takvime bakmadan yaşadığımız kişisel kıyametler ya da yaşatabileceğimiz kişisel kıyametler var. Bunlar da tamamen olsa olsa kendi hamlıklarımızın sonucu olacaktır diye düşünüyorum. Bunun için özel bir tarihi topluca beklememize gerek yok. Tabii ki kutsal kitaplarda nihai bir sondan bahsediliyor. Yani semavi dinlerden bahsediyorum. Ee, fakat ona gelene kadar bizim daha işleyebileceğimiz çok yaratabileceğimiz çok kıyamet var. ...bunu aslında öteliyoruz. Yani böyle yaparak bizden kaynaklanmıyor. Yani günahımızdan kaynaklanmıyor. Dışarıdan gelecek. Bir yerden tepeden inecek. Ama yani... <gülüyor> ...bizim kendi kendimizi yaşattığımız... ...her sene neredeyse... ...çeşitli kıyametler var. Bunların... ...kimisi savaştan, kimisi çevresel felaketlerden... ...var ve biz bunları görmüyoruz. Bundan hiçbir konu olmuyor. Falanca coğrafyalarda yaşanan. Bir Böyle bir hikaye... ...bizim fantazimizi. ...gıdıklıyor diyeyim. Evet yani hani... ...sen onu söylerken tabii aklıma şey geliyor bile... ...herkesin kıyameti kendine... ...diyesim oh. geliyor ama... ...ama doğru yani netice itibariyle işte... E, ...geçtiğimiz yüzyılın... E, ...ikinci... ...çeyreğinde... E, ...Almanya'da ve çevresinde... ...Avrupa'da yaşananlar... ...İkinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar... ...vesaire... E, ...kıyametten daha mı... Ee, şeydi, zayıf şeylerdi. Yahut işte 1915'te e, bu topraklarda yaşananlar daha mı e, az şeyler, e, etkiler yarattı diye baktığımızda aslında evet işin şey tarafı var, e, hani kıyamet gibi e, daha uhrevi bir e, kavramı e, dünyevileştiriyormuşuz gibi bir e, durum olur. Ama zaten yani en azından bana kalırsa zaten kıyamet dediğimiz e, gibi e, şeylerde uhrevi kavramlar da sonuçta zaten bu e, yeryüzü dediğimiz yer kabuğu dediğimiz mekan üzerinde e, yaşayabilmemiz için güven mekanizmaları e, ürettiğine göre e, ruhunu uygun olarak bunu e, devam ettirdi, ettirmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani o anlamda seninle şey. Başka bir kapıdan yaklaşsam da hı hı. evet yani hem fikrim yani, çünkü e, şey yaptıkça işte o bütün evrenin sonu bütün binlemle falan filan yaptığımızda aslında e, sonsuzluğa kendimizi inandırmış oluyoruz hani her şey bitecek dediğinde aslında bir yanıyla da bak hala hiçbir şey bitmiş değil de demiş oluyoruz çünkü. Yani bir gün gelecek o ama ne zaman bugün değil mesela bak şu anda uh -huh. yaşıyoruz. Uh -huh. Za kendimizi bilinçaltından sürekli ikna ediyoruz. Ama bunun e, şey yapsak e, bu algıya yamuk yaklaşıp e, iyi de bu kıyametin kopmuşları var uh -huh. şeklinde e, yaklaştığımızda hem bireysel olarak hani Gökhan'ın yaşamındaki kıyamet anları, Mesut'un yaşamındaki kıyamet anları... Ailenin işte e, mahallenin e, milletinin dünyanın falan filan diye ölçekleri genişleterek baktığımızda e, Belki o zaman daha aklı selim ve daha e, üzerine verimli bir şekilde konuşulacak bir e, alana taşımış olabiliriz mevzuyu İşte söylediğin söz bu kıyametin kopmuşları var dediğin noktada Aklıma şu geldi. E, üzerinde sorumluluk bir şekilde hissettiğimiz veya engel olamadığımız bu tür kıyametleri tercih etmektense çaresiz ol... Yani buradaki şey e, çaresizlik kelimesini düşünerek söyleyeyim. Bir daha baştan alayım karıştırdım çünkü biraz mevzuyu. E, üzerinde bir şekilde sorumluluk hissettiğimiz ya da bir şey yapamadığımız bu e, tırnak içinde dünyevi kıyametler var. Bir de böyle bir daha metafizik tabanı olan bir uhrevi kıyamet var. Bunlar arasından birinde tamamen çaresiziz, Hiçbir şey yapamayız. Bunu biliyoruz uhrevi olanda. Ve bence bu kadar çok üzerimizde sorumluluk olan ve bu kadar çok görmezden gelmeyi şey edindiğimiz, iyice düstur edindiğimiz neredeyse bir çağda bu çaresizlik daha tercih edilebilir olabiliyor. Yani bir bir şey birçok şey bir şey yapamıyoruz ee, elimizden pek ya bir şey gelmiyor ya da rahatımızı bozmak istemiyoruz ee, bu kıyamette aslında hurriye olan kıyamette tam çaresizliği tercih etmek hep beraber olacak ve hepimiz aynı anda olacak ve biz bir şey yapamayız ee, ben kendi başıma zaten bir şey yapamam bekleyelim manasına geliyor beklemeyi e, bence özlüyoruz çünkü bekleyemediğimizde bir çağdayız yani beklemeyi yapamıyoruz artık. Otobüs bilmem ne o bu şehir içindeki hız hızdan bahsediyorum. Her türlü e, şeyden bahsediyorum. Hatta sabretmek, sebat göstermek, okurken, yazarken, birini dinlerken gittikçe şeyler küdaraldı. Durduğun anda ee, düştüğün evet. bir çağdayız çünkü. Ne yap duruyorsun mesela? Üzgün müsün? Canım mı sıkkın? Bir düşünüyorsun, bir yere bakıyorsun. Bu da böyle Nenler. Leyla bu da böyle Leyla oldu falan. <gülüyor> Leyla da çok isabetli Leyl deyince yani bu gezegenlerin dönmesi geliyor evet. aklıma. Ulan zaten hepimiz Leyla'yız ona bakarsan ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Leyla olmanın şey oldu bir çağ yani. Leyla'dan Ay, geçme faslındayız. Faslındayız yani. <gülüyor> Bence hepimizin biraz bu şeyliğe ihtiyacımız var. Bu, bu bekleme. Yani bekleme, boş boş be bekleme. Sonunu beklemek çünkü hiç elinden gelen bir şey olmadığı için şey bir bekleme daha saf bir bekleme olabilirdi ama olmadı. Daha çok mesela ne yaptık? Gittik toplandık. Orada otellere para verildi. Bilmem nelere para basıldı. O beklemenin şeyi gitti. Hali gitti yani. Ben içine kapılıp odasında bekleyeni daha tercih ederim. Buna Kesinlikle yani inanmasına da saygı duyarım. Ama böyle değil. Bir de e, işin şeyi tarafı var. Hani bu işte Maya takviminde işte Marduk gelecek bilmem ne falan filan hani bu mevzu ilk açıldığı zamanlarda bu işte melankoli filmi çekilmeden falan bir sene iki sene önceydi e, o sulardı. Şeyye bakılıyordu hani Marduk hak, yani öyle bir e, şey e, taş hakikaten dünyaya çarpacak mı çarpacaksa Amerika onu şey yapabilir mi yönlendirebilir mi falan filan tartışılıyordu. Şimdi referansı bu şekilde uhrevi yahut kutsal alana olan bir. E, mevzuya müdahale e, etmeyi e, çok şey bir şekilde e, aklı başında ve ciddi bir şekilde konuşuldu, düşünüldü, hesap edildi falan filan yok yandan geçecekmiş. Kararına varıldı ve şey yapıldı. E ama öte tarafta yahu gelmekte olan e, kıyametin Allah'ı var. iklim değişikliği. E, o, onun uhrevi bir şeyi olmadığı için e, göndermesi, referansı olmadığı ve tamamen e, handmade el yapımı bir kıyamet olduğu için şeyi yok onun e, hiçbir şekilde dokunulmuyor ve üzerine e, gidilmiyor ve e, bir şey yapılmıyor çünkü sorumluluk sende kardeşim Almayayım diyor sorumluluğu evet. e, tepeden yins ama kalıcı girmiyor yani o te, uhrevi olan kıyamette bile öncesindeki şey vardır yani öyle bir hale geleceğiz ki o zaman Öyle suçlar işleyeceğiz ki öyle sorumluluklarımızı belki sorumlu olduğumuz şeyler öyle kötü hale gelecek ki aslında o ürevi olan bile bunu duyuyor. Yine, yine sorumlusunuz. E tabii nihai, evet, tabii yani. Nihayi noktada. Ama işte o e, muhabbetlerde hep Sodom Gomara e, <gülüyor> şeyine gönderiliyor ki evet. hani bak hala dünyada öyle bir şehir yok. E, dolayısıyla bizim daha çok yolumuz var e, noktasına geliniyor. E yine bizim program bitmiş. Bitti. Bir söz söyledim ama çok hoşuma gitti. Kıyametin Allah'a var. <gülüyor> Bence bununla bitirelim. Bu böyle kalsın. Peki. Efendim, önümüzdeki hafta foton çağının ilk yeni yılında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.